Muhammed ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Geçen dersimizin son gördüğümüz son ayet-i kerimesinde İsa aleyhisselamın bütün kendisinden önceki bütün rasullerin ve kendisinden sonra gelen ve bütün risaletlerin hatemi olan hatemü'n-nebiyânın bir manada mesajının risaletlerinin özünü hülasasını ifade etmişti İsa Aleyhisselam kavmine demişti ki daha doğrusu muhataplarına kendilerini Allah'ın dinini kabul etmeye davet ettiği muhataplarına Allaha rabbi ve rabbukum fe'muduh şüphesiz Allah benim de Rabbimdir sizin de Rabbinizdir. O halde yalnız ona ibadet ediniz. Bütün risaletlerin, rasullerin ortak mesajı bu olmakla birlikte İsa aleyhisselam'ın da bu mesajı muhataplarına iletmesinin bilhassa Hristiyanlığın tahrif edilmesi üzerine İsa aleyhisselam'ın dininde tevhide aykırı bir anlayış bir zihniyet ve buna bağlı olarak amel ve ibadetlerin ortaya çıkmasına dikkat çekmesi veya çıkacak olacağına adeta dikkat çekmesi açısından çok önemlidir çünkü İsa Aleyhisselam da bütün Resuller gibi Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir o halde ona ibadet ediniz. Allah benim Rabbim olduğuna göre İsa Aleyhisselam ağzından bunun söylenmiş olmasının özel anlamı ben onun kuluyum. Onun oğlu olmama imkan yok. Çünkü o doğmamış ve doğurmamış olandır. Sizin de Rabbinizdir. Dolayısıyla siz de tıpkı benim gibi onun kulusunuz. O halde ta'muduh, yalnız ona ibadet ediniz. İsa Aleyhisselam ağzından bunun söylenmesinin, Hristiyanlığın sonradan ortaya çıkan şirkini dikkate alarak sakın onunla birlikte bana ibadet etmeyin anlamını da haliyle ihtiva ediyor Herde sulaatun mustaqim. İşte dost doğru yol ancak budur. Bu şekilde İsa Aleyhisselam mesajının risaletinin özünü kulasasını bu ayet-i kerimede de özetlemiş bulunuyor. Aynı zamanda bütün risaletlerin de özüdür. Allah. Başta insanlar olmak üzere bütün mahlukatın Rabbidir. Yani onları yaratan, onların varlıklarını idame ettiren, varlıklarını en güzel şekilde sürdürebilmeleri için gerekli sebepleri, ortamı onlar için hazırlayan Rabbleridir. Benim de Rabbim, sizin de Rabbimizdir. Bütün kainat alemlerin Rabbi olduğu gibi benim de Rabbimdir, sizin de Rabbimizdir. Te'buduh, rububiyet ve ilah üluhiyet, İslam akidesine, daha doğrusu bizim Cenab-ı Allah ile alakalı olarak akidemizin vazgeçilmez iki esasıdır. Cenab-ı Allah'ın rububiyetini kabul ederken, yani bütün bu varlık alemini bir yaratan vardır, o da yaratmıştır. Demek tevhid değildir. Çünkü rububiyet ancak uluhiyeti de kabul etmekle birlikte Cenab-ı Allah zınzatı için ancak o zaman bir anlam ifade eder. İşte burada da rububiyetin hemen akabinde Allah'ın uluhiyeti fe'buduh. Madem o benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde benim sizi... Kendisine davet ettiğim Allah'a ibadeti kabul ediniz, ona ibadet ediniz. Yalnız ona ibadet ediniz. Niçin? Çünkü rububiyetinde ortağı olmadığı gibi, uluhiyetinde de ortağı olmaz, olmamalıdır. Akıl, tefekkür, mantık bu gerektiriyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Cenab-ı Allah Allah'ın vahdaniyetini dile getirirken yalnız Allah'a ibadet ve itaat edilmesi gerektiğini ifade ederken bunu başka varlıkların ilah olamayacağını anlatmaksa dedinde sorar. Allah'tan başka ibadet ettiğiniz varlıklar bana gösterin şu kainattan neyi yaratmıştır? Yani Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği mantığa göre ancak Rab olana ibadet ediliyor. Yani ilah ancak Rab'dır. Rumubiyet ve uluhiyet insanlar birbirlerinden ayırsalar bile aslında biri diğerini gerektirir, biri diğerinin lazımıdır. Biri diğerinin mezkumudur. Yani biri gerekir, gerekliliktir. Öbürü gerektirilendir ve gerekendir. Rabb varsa, Rabb kimse ilah odur. Ona ibadet ve itaat edilecektir. Onun için sa diyerek Cenab-ı Allah'ın rububiyetinin tevhidi i bahis olduğu gibi ulûhiyetinin de tevhidinin zorunlu olduğuna dikkat çekmektedir. İşte hada sıratul mustakim. Dost doğru yol budur. Bu kısım da aslında rasullerin uluhiyet ve ubudiyet öğretme ve bunun nasıl gerçekleşeceğini gösterme yoluna işarettir. Yani rasullerin ülûhiyet ve obudiyetin yani rububiyet ve ulûhiyetin daha doğrusu gereklерinin pratik hayatta ameli olarak hem itikaden hem Amel olarak nasıl tahakkuk ettirileceğini gösterir ki bunlar beraber sıratı müstakimi oluştururlar. Adeta bu ayet kelime bu birkaç kelime ile bir manada Fatiha suresinin de özeti gibidir. Peki İsa Aleyhisselamın kendilerine rububiyetin ve uluhiyetin tevhidini öğretmeye çalıştığı ve ona çağırmaya çalıştığı ve ancak buna göre hayatlarını düzenlemeleri halinde dost doğru yolu bulmuş olacaklarını söylediği, anlattığı, öğretmeye çalıştığı o kimseler ne yaptılar? Kendisine hayatında, hayattayken iman edenler oldu. Onun dediği gibi Allah'tan başka bir Rab bilmeyen, tanımayan, yalnız Allah'ın rububiyetini kabul eden, buna bağlı olarak yalnız ona ibadet eden, İsa Aleyhisselam'ın göstermiş olduğu dost yoldan giden bir kesim hayatta iken ona iman etmişlerdi. Havariler bu iman edenlerin bir kısmı. İsa Aleyhisselam'ın semavata kaldırılmasından sonra da onun yolunu aynı şekilde takip edenler oldu. Fakat sonradan Hristiyanlığa kendilerini nisbet eden, İsa Aleyhisselam'ın yolundan gittiklerini iddia eden bir takım hizipler, gruplar ortaya çıktı. İşte 65. ayet-i kerime bu İsa Aleyhisselam'ın hitap ettiği kendilerine Cenab-ı Allah'ı Rabb olarak, ilah olarak tevhid ederek yalnız onun yaratıcılığını müdebbirliğini ilmini her şeyi bilen olduğunu ilahiri bütün esma-i hüsnasına sahip ve sıfatlarıyla muhtasız bir Rab olarak yalnızca onun uluhiyete layık ve uluhiyeti hak ettiğini ve dost doğru yola bunun gereği olan dost doğru bir şekilde İsa Aleyhisselam'ın getirdiği son şekliyle ortaya koyduğu efendime söyleyeyim e, Tevrat ve İncil şeriatine uygun olarak sırat-ı müstakime davet ettiği kimseler zaman içerisinde ne oldu Cenab-ı Allah diyor ki sahtalefel ahzabu min İsa Aleyhisselamın o hitap ettiği risaletini kabul etmeye davet ettiği kimseler kendi aralarında Anlaşmazlığa düştüler. İhtilafa düştüler. İlk etapta üç temel fırkaya ayrıldılar. Bunlar o zaman için yani bilinen üç temel fırka Nasturiler, Melkaniler ve Yakubilerdir. İsa Aleyhisselam hakkında ihtilaf ettiler. İsa Aleyhisselam hakkında ihtilaf etmeleri haliyle Cenab-ı Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini de ilgilendiren bir husus olduğundan haliyle Allah'ın zatı hakkında da ihtilaf etmiş oldular. Allah'ın zatı ve sıfatları hakkında maalesef ortak koştular. Nesturiler kaynakların yazdıklarına göre İsa hakkında o Allah'ın oğludur dediler. Yakubiler hayır Allah'ın kendisidir dediler. Melkaniler de o üçün, üçüncüsüdür. Bunlardan birisi de Allah'tır dediler. İsa Aleyhisselam'ın bu hususta ne olduğu ayrıntısını bir tarafa Üçü de İsa Aleyhisselam'ın Allah'a uluhiyetinde ortak olduğunu ister üç demek bir demektir, üç okulum diye izah etsinler, ne derlerse desinler. Netice itibariyle Allah ile birlikte bir mamud daha olduğunu, bir ilah daha olduğunu iddia etmiş oluyorlar. Nitekim bu hususlar gerek Mahide suresinin sonlarında Ali İmran'da, Nisa Suresi'nde ne yapılmış, açıklanmış bulunuyor. O halde bunlar hem Allah'ın rububiyetini İsa aleyhisselam'ın davet ettiği marada hem uhûhiyetini ihlal etmiş, bozmuş, tahrif etmiş oldular. İsa aleyhisselam'ın çağırdığı günancu değiştirmiş olduğu gibi kabullenmemiş oldular. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın onlara gösterdiği dost doğru yolu da takip etmek imkanını kaybettiler, ondan mahrum oldular. Durum böyleyken o zaman sveylül lillezine velemü min azab yevmin elim. O zulmeden pek acıklı günün azabından ötürü vay hallerine. Şimdi malum bir süredir aslında küfür ve inkarın hiçbir çeşidi de yeni değildir. Modern dünyada da görülen çeşitli küfür ve inkarlar önceki küfür ve inkarların bir nevi tekrarıdır. Deizmin farklı türleri olsa bile ortak noktası şu Allah var olmakla birlikte kainatı ve bizleri yarattığı kabul edilse bile Allah'ın İnsanlar için şeriat koyduğu diğer bir ifadeyle nebi'lerin insanlara uymak gereklerini yerine getirmek üzere şeriat tebliğ ettiği noktasında reddedicidirler veya en azından kararsızdırlar. Fakat bütün Resullerin hayatına, kıssalarına baktığımız zaman Resullerin ortak mesajının özetle şu olduğunu görürüz: Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Bakın deizmin anlayışında deizm anlayışında Allah'ın varlığı kabul edilse bile ondan korkmak diye bir şey söz konusu değildir. Niçin? Çünkü şeriatı kabul olmayan bir Allah'ın varlığına inanıyorlar. Şeriat göndermemiş veya gönderdiği peygamberleri ve şeriatı reddedilen bir Allah kabul ediyorlar. Vaka budur. Var olan sonuç budur. Bunu ifade edip etmemeleri hakikati değiştirmez. Ama o peygamberlerini reddettikleri Allah, istisnasız göndermiş olduğu bütün peygamberlere Allah'tan korkun ve bana itaat edin demelerini emir buyurmuştur. Peygamberlerin davetlerinin, semavi kitapların tamamının Davetlerinin, çağrılarının, muhtevalarının özü, hülasası budur. Allah'ın varlık ve birliğine iman edip onun gönderdiği Resullerle birlikte gönderdiği şeriatın gereğini yerine getirmek, ona tabi olmak. İşte bu şekilde kendi aralarında ihtilaf ederken bütün İhtilafları da İsa Aleyhisselam'ın varlığının mahiyeti ile alakalı ihtilaflar üzerinde dönüp dururken Hristiyanlık şeriatı unuttu. İsa Aleyhisselam'ın önce ilahlık mertebesine çıkardıkları için onu doğru yolu şaşırdılar İsa Aleyhisselam'ı. Ondan sonra İsa Aleyhisselam'ın varlığı hakkında ihtilafa düştüler. İhtilaf ihtilafı doğurdu. Hatta İslam alimleri onların bu ihtilaflarının sonunun gelmeyeceğini anlatmak sadedinde şöyle bir örneklendirme yaparlar. Derler ki 12 Hristiyanı bir odaya koysanız Hristiyan alimini daha sonra odadan 13 farklı görüşle çıkardılar. Nitekim önceleri İsa Aleyhisselam'ın az önce bahsettiğimiz sadece 3 noktada ihtilaf mevcutken daha sonra daha doğrusu ihtilafları üçe ayrılıyorken daha sonra bunlar gittikçe ayrıntılandırıldı. Ve her bir ayrıntıdan bir mezhep doğdu. Bunun neticesinde her bir mezhebin ayrı bir amentüsü oldu. Ne demek ayrı bir amentüsü? Açıklanmasa ve söylenmese bile günümüzde veya hiç üzerinde durulmuyor gibi görünse bile amentü aslında haliyle iman farkını ortaya koyar. Her bir mezhebin kilisenin amentüsü ile diğerin amentüsü arasında İhtilaf vardır ve o ihtilaf üzerinde odaklandıkları için Amentü'de farklılık olunca haliyle din birliği kabul edilmez. Bu hususlara pek girmeyelim. Bu kadarı yeter. İşte Cenab-ı Allah bu ahzabın, hiziplerin, grupların kendi aralarındaki ihtilaflarını onlara getirdiği sebep olacağı vebali hatırlatıyor eğer onlardan birileri hak üzere olsaydı Cenab-ı Allah elbette bu hizitlerden hak olanın kanaatine de bir şekilde işaret edecekti ama hepsini Allahü Teala ayetin devamında zalimler olarak nitelendiriyor ve azabı pek acıklı bir gün bir günün pek acıklı azabı ile onları tehdit ediyor. Yazıklar olsun o vakit. Vay onların haline. O zalimler için o pek acıklı, can yakıcı azabı olan o günün azabından vay o zalimlere buyuruyor. Peki hala bunlar son peygamber de kendilerine geldikten sonra Son peygamberin davetini de işittikten sonra, Cenab-ı Allah Khatemül Enbiya'yı da gönderdikten sonra, artık hakkı ve doğruyu görüp bilmek için neyi bekliyorlar? Cenab-ı Allah bunu soruyor: "Hel yıldurun illa saate, antat iahum bağtete, vahum la iskum." Onlar bu hizipler, bu görüş ayrılıkları içerisinde. Ne zaman kadar devam edecekler? Acaba onlar gerçekten farkında olmaksızın kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelmesinden başkasını mı bekliyorlar? Acaba onlar kıyametin kendilerine ve kendileri farkında olmadıkları bir vakitte ansızın gelmesinden başka neyi bekliyorlar? Yani... Bu geldiği zaman artık onların hakka dönmek istemelerine dahi fırsatı kalmayacaktır. Batıllarını bir kenara bırakarak doğruyu araştırıp bulmak ve doğruya sarılmak, doğruyu takip etmek kararını vermek, karar vermek için dahi bir süreleri olmayacaktır. Çünkü kıyamet onlara bakın şu şu alametlerle geliyorum beni gördüğünüze göre kıyamet de yakında gelecektir haydi kendinize çeki düzen verin diye bir olayın farkına varmalarını sağlayacak bir alamet bir gösterge olmayacaktır kıyamet onlara ansızın gelecek ve bunun farkına varamayacak o günde peki devamında ne olacak ne olacak o gün Rab'bim böyle bu duruma düşeceklerden eylemesin. Diyor ki El ahillahu yevma'izn bazıhum li ba'dın adu. O gün de dünyadayken candan dost gibi beraber olanlar, hareket edenler birbirlerine düşman kesilecekler. İllel <gülüyor> muttakin gerçek manada Allah'tan korkan, onun emir ve buyruklarını yerine getirenler üstesnadır. Dolayısıyla bu dünya hayatında biri diğerini izleyen, hatta yerine göre kimi samimiyetle kimi riyakarlık olsun diye yoluna canımızı bile feda ederiz diyebilecek kadar işi ileriye götüren, bu kadar candanmış gibi dost görünenler o gün için kıyamet gününde birbirlerine düşman olacaklardır. Niçin? Çünkü azabı görecekleri vakit birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. Biz sizleri dini biliyor kabul ettik. Sizin dediklerinizin arkasından gittin Meğer siz bizi saptırdınız Öbürleri de diyecekler ki Ya biz sizi zorlamadık mesela Kur'an-ı Kerim'deki bu statiki Diyaloglardan hareketle bunları söylüyoruz Biz sizi Bir şeyler zannediyorduk Bu işi biliyor bizi doğru yola Götüreceksiniz götürüyorsunuz Sandım da arkanızdan gitti Onlar da diyecek ki biz sizi zorlamış Mıydık ki biz size gel dedik. dedik, siz de geldiniz. Kendinizden başkasını uymayın. Sonra toplanacaklar belki, hepsi de şeytana kızacaklar. Şeytana sitem edecekler. Şeytan da diyecek ki, benim sizin üzerinde bir tasallutum, bir hakimiyetim, bir etkileyici gücüm yoktu. Sadece ben sizleri çağırdım, siz de benim çağrımı kabul ettiniz. Nitekim Hasan-ı Basri diyor ki, o şeytana icabet edenler, çağrısını kabul edenler vallahi şeytan onları ne kamçıladı ne de sopaladı. Kamçılarla zorlayarak yani kendisine uymaya mecbur etmedi. Onlar istediler. Onlara gelin dedi. Onlar da eyvallah geliyoruz dediler. O halde dost olduklarımızla daha doğrusu ebediyen düşman olmamak üzere dost edinmeliyiz bunun da tek yolu vardır takva sahibi olmak ve takva sahipleriyle bir ve beraber olmak çünkü Cenab-ı Allah genel olarak söylüyor ve istisnayı belirtiyor el-ekhillâ'u yevme'izin ba'duhum liba'dın adû illel muttaki dünyadayken birbirlerinin can dostu gibi olanlar birbirlerine düşman olacaklardır o kıyamet düğünde bilhassa takva sahipleri bunlardan müstesnadır üstelik o takva sahiplerine Cenab-ı Allah şöyle nida edecektir ya ibadi la khawfun aleykumu yevm Entum Ey kullarım bugün sizin için korku da yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz de. Şimdi aslında bütün kullar, insanlar ve cinler ayet-i kerimenin belirttiği gibi Allah'a ibadet etmek için yaratılmışlardır. Dolayısıyla gerçekte bütün insanlar ifade ise bir kuvve yani potansiyel olarak Allah'ın kullarıdırlar. Fakat burada Allahü Teala kendileri için korku olmayacağını, kendilerinin de üzülmeyeceklerini belirttiği kulları Özel kullardır. Ya ibadî diyor. Ey benim kullarım. Yani Allah'a kulluklarını Allahü Teala'nın vasıf olarak kendilerini ibadet, yerine getirmek üzere kendilerinde var etmiş olduğu kulluk vasfını fiilen ispatlayanlar onlara Cenab-ı Allah benim kullarım diye şeriflendirecek. Onları Cenab-ı Allah benim kullarım diyerek onları onurlandıracak, mertebelerini yükseltecek, mükafatlarını âli kılacaktır. Kullarım bugün yani şu kıyamet gününde siz başkaları gibi korkmayacaksınız. O fırkalara ayrılan azab gibi ve benzerleri diğer inkarcılar gibi benim gönderdiğim rasullerin izini takip etmeyenler gibi bugün siz korkmayacaksınız. Siz onlardan ayrısınız çünkü. Dünyada iken de ayrıydınız, ahirette de ayrı olacaksınız. Bugün sizin için bir korku da yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz. Korku şöyle dursun. Üzüntü dahi size uğramayacak. Mükafatlandırmak böyledir. Mükafatlandırmak böyledir. Şimdi peki bunlar kimler? Allah'ın kullarının vasıfları neler? 69. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah o ayet-i kerimede kısaca niteliklerini belirtiyor. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا ve وَكَانُوا مُسْلِمِينَ Onlar, yani ey benim kullarım diyeceğim kimseler kimlerdir? Onlar, dünyada iken iman eden, ayetlerimize iman eden, ve kânu muslimin ve bize ve ayetlerimize, dinimize, şeriatimize, hükümlerimize Teslimiyet gösteren Müslümler idiler. Müslüman idiler, Müslüm olanlardır. Tabii iman ile İslam ayrı mıdır, gayrı mıdır? O ayrı bir mesele. İtikat kitaplarında mevzu bahis edilir. Burada şunu görüyoruz ki genelde üzerinde durulan ve ittifakla kabul edilen kusus şu iman ve İslam kelimeleri bir bağlamda bağımsız olarak geçiyorsa iman ile İslam aynı şeydir yani iki kelimeyi kullandığımız zaman ayrı ayrı her ikisi de İslam'ın bir iman ve bir hayat nizamı olarak tamamını ifade eder ama aynı bağlamda ayrı ayrı kullanılırlarsa iman ve kökünden gelen kelimeler iman, itikat esaslarını kabullenmeyi ifade eder. İslam kelimesi de ameli ifade eder. İman bir akide, İslam bir amel demek olur. İşte burada da iman ve İslam kelimeleri bir arada zikredilmiştir. Onlar Ayetlerimize iman edenler ve teslim olan Müslümanlar idiler. Bu halde ayetlerin muhtevasına kalben iman, dil ile ikrar ve tasdik ettiğini ortaya koymak iman, o diliyle tasdik ettiğini azalarıyla ameli olarak ortaya koymak da İslam'dır. O halde kendilerine bugün kork, sizin için korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz denilecek olan bir ayet-i kerime, önceki ayet-i kerimenin sonundaki istisna edilen müttakilerin bir özelliği, daha doğrusu bir başka ifadesi, başka tanımı. Aynı kapıya çıkar. Onlar o takruğa sahipleri hem iman edenlerdir hem de Müslüman olanlar, teslim olanlardır. Onlara ne denilecek? Bugün sizin için korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz. Peki ne denilecek onlara? Bir başka ifadeyle. Bunu da 70. ayet-i kerime birlikte ifade ise dile getiriyor. Edip cennete Muhteremlerim, Allah'ın izniyle, Allah'ın Bugün sizler de eşleriniz de Allah'ın sevinç ve huzur içerisinde. Cennetteki her türlü nimetten sevinçle, memnuniyetle istifade etmek üzere cennete giriniz. Allah'ın izniyle, Korku ve üzüntünün onlardan uzak olacağının manası da burada açıklanmış oluyor. Siz cennete gireceksiniz, sizin için korku yokturun açılımıdır. Ne demek korku yok? Cennete gireceksiniz çünkü cehennemden uzak kalacaksınız. Cennete girmek demek, cehennemden uzak kalmak demek. Üzülmeyeceksiniz ne demek? Sizi dünyada sevdiklerinizden koparmayacağız. Siz dünyadayken en sevdikleriniz olan ve sizinle beraber aynı şekilde sizin gibi iman edip takva sahibi olan yakınlarınızdan da ayırmayacağımız için onlardan ayrı kaldınız diye de üzülmeyeceksiniz. ayet kerimelerin lafızları bu Kur'an-ı Kerim'in ayrı bir mucizesidir. Birbirleriyle o kadar sıkı sıkıya irtibatlı ki bir ayet-i bakarsınız ifade elindeyse bir sarmaşık çiçeği gibi veya dalı gibi bir önceki ayetiyle irtibatlı ondan sonra aynı şekilde bir başka dallarını bir sonraki ayet-i kerimeye atmış Onunla iltibat. Burada olduğu gibi bakın. İllel muttakinden itibaren hep açıla açıla ayet kelimeler geldi. Ya kısacık ayet-i kelimeler. Ama anlattıkları çok müstesna halde. Çok güzel. Bir Tasavvur olunamaz her halde. Bir insanın mahşerde Duymayı temenni edeceği bundan daha büyük, daha başka bir söz, daha çok sevindirecek, memnun edecek bir söz tasavvur etmeye imkan yok. Cennete sizler ve eşlerinizle birlikte mutlu olmak, bahtiyar olmak, üzülmemek, alabildiğine sevinmek üzere girilmesin. Bundan sonra artık geriye sadece bu sevinç ve mutluluk hali içerisinde cennete girmek kalıyor. O da her insanın dünyadaki salih ameline göre hızlı bir şekilde cereyan edecektir. Kimisi şimşek gibi, kimisi göz açıp kapamak gibi. Kimisi en asil atlar üzerinde koşarcasına. Kimisi rüzgar gibi. vesaire. Cenab-ı Allah bu mahşerde bahtiyarlığın müjdesi olacak. Bu sözleri duymayı nasip önüye serebilsin. Peki cennete girdiler. Mutlu ve bahtiyar olacaklar. Bu mutlu bahtiyarlıkların bir örneklendirmesine ihtiyacımız var. Nasıl olacağız acaba? Nasıl mutlu bahtiyar olacağız? Cennete girdik ne olacak? 74. ayet-i kerime 71. ayet-i kerime Bunu izah ediyoruz. Buyurun. Yutofu aleyhim bi min Allah onların etrafında altından kapkacak tepsiler ve su içecek bulunan mamur, cennet içecekleri bulunan sürahiler muhtastır. niçin? yiyecek içecekler Kaplarda ne var? Sadece bunların altından oldukları zikrediliyor. Herhalde altın kap içerisinde efendime söyleyeyim dünyada sevmediğimiz hoşumuza gitmeyecek veya e işte ancak çaresiz kaldığımız zamanlar taraza türden yiyeceğimiz şeyler olmayacak elbette. Kaba altın ve içecek de herhalde Efendim'a söyleyeyim ya bu su acaba sağlıklı mıdır, temiz midir falan veya şarap kafamızı bulandıracak mı, bizi kendimizden geçirecek mi, aklımızı başımızdan alacak mı, saçmalayacak mıyız? Yok. Bunların birisi olmuyor. Sadece bir örnek verildikten sonra cennetteki nimetlerin özeti veriliyor anlatılamayacak çünkü biz anlayamayacağız ve hafta uzun mu sürecek? Onları yaratan Allah dileseydi bize elbette tamamıyla anlatırdı fakat maksat o değil ki maksat oraya şevki arttırmaktır. Oradaki ayrıntıları gidince göreceğiz inşallah. Diyor ki ve fiha ma teştehihi'l enfus ve telzül a'yun Allah uakbar. Orada canın çekeceği, canların çektiği her ne varsa. Canların ne çekiyorsa her şey. Ve telazzul a'yun. Gözde görmekten zevk alacak ne varsa onların hepsi orada var. Canların çektiği, arzuladığı ve gözlerin görmekten zevk aldığı her bir şey var. Tek tek saymaya gerek yok. Listelemeye gerek yok. Orada her ne varsa canın çektiği şeydir. Canın ne çekiyorsa orada vardır. Ve oradakilerin hiçbirisi senin belki canının arzuladığı bir şey olmuyor olacak ama icabında görünüşü hoşuna gitmeyecek hayır öyle değil gözümde onu göreceği vakit zevk kalacak yani Cenab-ı Allah bütün duyularımıza hitap eden nimetler ihsan olacak. cennet nimetleri bütün duyularımız hislerimiz zevk alacak vaziyette olacak. O nimetlere, nimetleri görmemiz ayrı bir zevk, dokunmamız ayrı bir zevk, onları yememiz veya şimdiki revaçtaki tabiriyle tüketmemiz ayrı bir zevk. Orada hiçbir şey tüketilemeyecek. Ne demek yani? Hiçbir şeyin ardı arkası kesilmeyecek. İyiyemeyeceğiz, içmeyeceğiz anlamında. Hiçbir şey bitmeyecek Nimetler Sonsuzdur. Ne diyor ayet-i kerime? Ukuluha daimun ve zilluha. Allah. Oranın yiyecekleri de daimidir. Gölgesi de daimidir. La yezukune fiha. Berden. Hiç orada soğuk gibi bir şey değil. Gölge. Normal gölge. Sıcak. Yok. Sacası cennetteki bütün nimetlerin özeti gerçekten burada dört beş kelimeyle kula saydınmış. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِهِ ve وَتَلَذُّ الْاَعْوِمُ Canların çektiği orada canların çektiği her bir şey gözlerin zevk ve lezzet alacağı görmekten zevk alacağı her bir şey cennette ne var? Orada var bulunur. Şimdi Burada kısaca üzerinde de durmak fayda veya bir iki kelime ile bir e, hususa dikkat çekilir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bazı kaynaklarda belirtildiğine göre İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu vefat ediyor. İbrahim'in kabri kazılırken bir çıkıntı bırakıyor. Başka rivayetlerde de bir başka sahabinin mezarı kazılırken. Peygamber aleyhisselatü selam o çıkıntıyı düzelt diyor. Mezartıyor. Mezarcı merak ediyor. Çünkü işi bu. Yapacak başka insanlara da Müslümanların halini düşünüyor. Ey Allah'ın Resulü diyor Peki bunun böyle olmasının ve olmamasının ölüye bir faydası ya da bir zararı var mı? Cevaba dikkatli olun. Hayır. Ama bizim gözümüze hoş gelsin. Bizim gözümüze hoş gelsin. Bugünkü tabirle söyleyecek olursak, gözümüze saygımız olması lazım. Burnumuza saygılı olmalıyız. Tadımıza saygılı olmalıyız. Duyularımıza saygılı olmalıyız. Allah'ın meşru sınırları dairesi içerisinde bunların da hakkı var bizde. Bunların hakkını verelim. Meşruuniyet sınırları içerisinde özellikle bunu belirtmem lazım. Yoksa hoşumuza gelen her şeyi, çünkü nefis yerine göre kötülüğü de emriyle gidiyor. Şeriatın kontrolü çerçevesinde olmak şartıyla duyu organlarımızın hoşuna gidecek herhangi bir şeyi yapmakta bir sakınca yok. Bu budur. Kısacası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte sanatta estetik denilen şeyi kısaca şöyle özetliyor. Ve bu adeta güzelliğe kendisine göre bir kutsallık bile atfediyor. Diyor ki hadis-i şerifte İnnellaha cemilu yuhibbul cemaat Şüphesiz Allah güzeldir. Güzelliği sever. Güzellik hayatın her işinde, her alanında olmalı. Yapabildiğimiz kadarıyla. Cenab-ı Allah diyor, kulunun bir iş yaptığı zaman onu sağlam ve güzel yapmasını, o işi olması gerektiği gibi, gibi yapmasını sever. Bunu hayatın tamamına şimullendirecek olursak, itikadımız güzel olacak, ibadetimiz güzel olacak, İnsanlarla ilişkilerimiz güzel olacak, ailemizle ilişkilerimiz güzel olacak, çocuklarımızla ilişkilerimiz güzel olacak, çevremizdeki canlı cansız tabiatın bütün unsurlarıyla ilişkilerimiz güzel olacak. Çünkü Cenab-ı Allah bakınız cennetin nimetlerinde eğer gördüklerimiz gözlerimize zevk vermeyecek olsaydı cennette kusur olur. Cennette kusur olur. Bu dünyamızı da cennete giden bir yol olarak kullanmanın yolu cennetteki güzellikleri andıracak şekilde dünyamızı güzelleştirmekten geçer. Kim bunu yapar? Muttakiler yapar. İman edenler yapar. Allah'ın ayetlerine teslim edenler yapar. Eğer bugün dünyada bu kadar çirkinlik varsa bu kadar zulüm, bu kadar hoyratlık, bu kadar gaddarlık, tabiat bu kadar berbat ediliyorsa, bunun tek bir sebebi insanların mümince, Müslümanca tasarrufta bulunmayışlarıdır. Bunun sorumluluğunu arasında elbette ki sorumluluklarını bu alanda gereği gibi yerine getiremeyen ve İslam'ın bu mesajlarını beşeriyete Örneklikleriyle, pratik hayatlarıyla sadece teorik sesleri çıkabildiği kadar çıkarmakla değil, pratik hayatlarıyla da bunları tatbik edenler olması gerekenler olarak biz Müslümanların da burada sorumluluğu vardır. Bu sorumluluklardan kurtulmanın yolu, kısaca ayet-i kerimenin böyle zincirleme, 67. ayet-i kerime, Kıyamet gününde dünyadaki dostlar birbirlerine düşman olacaklar. Muttakiler müstesna. Bu müttakilere Cenab-ı Allah kıyamet gününde ne diyecek? Bugün için sizin için korku yoktur. Üzülmeyeceksiniz. Peki bu hitaba mazhar olacakların dünyadaki halleri nedir? Ayetlerimize iman eden ve kendileri zaten bunlara teslim olan müşlimlerdir. Onlara Bugün eşlerinizle birlikte cennete giriniz denilecek. Ve onlara ait-i kerimenin belirttiği gibi ikramlarda bulunulacak. Cennette neler var sorusu, neler yok ki. Canların çektiği ve gözlerin de görmekten zevk aldığı her bir şey. Gözlerin zevk aldığı bir şey haliyle Kulakları tırmalayacak bir şey de olmayacak. Cennetteki ses, seda, güzellikler de kulaklara hoş gelecektir elbette. Ses çıkarma özelliği olan her bir varlık bizi rahatsız etmeyecek şekilde ses çıkaracak. Rahatsız etmek şöyle dursun, hoşumuza gidecek şekilde sesler olacak. Bunlar da cennetin nimetleri arasından buna kıyasen rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bir şey daha var. Dünyada istediğiniz kadar nimetlere garip kuralım. Sonu gelecektir. Hatta dünyada ifade yerindeyse iyilik ve keder adeta iç içedir. Mutluluk ve medbahtlık adeta birbirinden ayrılmazdır mutlu ve bahtiyar olduğunuz zamanda hiçbir şey olmasa hatırınıza ya bu acaba ne kadar sürecek sorusu geldi mi o mutluluğunuz gölgelenmeye başlarmış ama de böyle olmayacak ve entüm fiha hâlidûn diye seslenmeyeceğiz üzülmeyeceğiz çünkü üzülmeyeceğiz diyor sanki Gitmeyi garantilemişiz gibi. Rabbim onlardan eylesin inşallah. Ve siz orada ebedi kalacaksınız. Siz burada bu cennette ebedisiniz. Sakın hatırınıza bir gün gelir buradan çıkarılır mıyız? Veya bir gün gelir bu nimetleri bırakır gider miyiz? Ayrılır mıyız? Ölür müyüz? diye bir şey aklınıza gelmez. Siz orada ebediyen kalacaksınız. Müfessirler burada cennetteki kaprakacakların altın ve gümüşten olacağı vesilesiyle altın, gümüş ve ipeğin mu erkekleri için haram kılındığını da bilhassa dile getirirler. Bunu da biz hatırlatmış olalım. Siz oradan çıkarılmayacaksınız, ebedi kalacaksınız. Bu kadarla mı? Daha da tekit edilerek adeta nimete nimet katılıyor. Nimetler sürekli bir artış içerisinde. Çünkü zikredeceğimiz bu hitap da ayrı bir nimet ve insana ayrı bir bahtiyarlık verecektir. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُولِثْتُ cenab Allah'ın tamamıyla lütuf kabul edilir. Resulullah Aleyhisselatü söylediği gibi isterseniz önce kısaca ayetin mealini verelim sonra hadis hatırlatalım. İşte bu sizin vaktiyle dünyadayken yaptıklarınız sebebiyle mirasçı kılındığınız cennettir. Veya Dünyadayken vaktiyle yaptıklarınızdan ötürü mirasçı kılındığınız cennet işte budur. Belki aslında uzak için işaret ismidir. Kur'an-ı Kerim'de bu gibi isim, işaret isimleri bu gibi yerlerde kullanıldığı zaman işaret olunan şeyin yani müşarun ileyh'in mertebesinin yüceliğine delalet eder. Mesela Bakara suresinin başında ne deniyor? Zalikel Kitap. şu kitap, yani o şu yüceler yücesi kitap var ya, onda hiçbir şüphe yok demektir. Burada da işte bu yüce cennet, bu pek büyük nimetlerin bulunduğu, sizin mirasçı kılındığınız bu cennetin size miras olarak verilmesinin bir sebebi vardır. Dünyadayken yapmış olduğunuz amelleriniz. Bu dediğimiz gibi tamamıyla Cenab-ı Allah'ın mutfudur. Çünkü Efendimizin de buyurduğu gibi hiçbir kimse kendi ameliyle cenneti hak etmez. Bizim amelimizin hakkı birebirdir. Değil mi? O da şaibelerini saymasak. Bir rekat namaz kılarız, 80 yerde dolaşıyoruz. Yüzlerce şey hatırımızdan gelin geçer. Hadis-i şerifte Efendimiz'in buyurduğu gibi namazın dışında hatırımıza gelmeyecek ne varsa namazda hatırımıza gelir. Gibi. E şimdi Cenab-ı Allah bu namazı kabul buyurursa ve buna karşılık bir mükafat verecek tam kabul etse bile biz ama o ona yüzlerce katına kadar bile dilediği zaman ameli katlandırarak mükafatlandırır. Efendimiz diyor ki hiçbiriniz kendi ameliyle cennete giremez. Diyor. Cenneti hak ederek giremez. Sen de mi ey Allah'ın Resulü? Diyorlar? Cevaba bakalım ve herkes ifade elindeyse haddini bilsin hızaya gelsin. Benim şu kadar amelim var bu kadar amelim var diye ameline bel bağlamaz. Ben de diyor Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın beni rahmetine daldırması halim müstesna. Cenab-ı Allah'ın rahmeti bir derya düz. O rahmet kiyle bizi kucaklarsa sarıp sarmalarsa niyetimizin halis olmasına ve hatta niyetimizi bulandıran ama ameli ifsad etmeyecek kadar küçük olan şaibeleri dikkate almaz, lütfuyla, merhametiyle, kerem ile. Amellerimizi kabul buyursa bile cenneti vereceği mükafatları amellerimiz dolayısıyla hak etmiş olmayacağız. Lütfuyla, keremiyle o bize, o ihsanlarda bulunacaktır. Kerime dediğim gibi burada Cenab-ı Allah'ın lütfudur. Yani siz dünyadayken iken işlemiş olduğunuz ameller karşılığıyla değil, buradaki beyi sebebiyle diye tercüme edeceğiz. Dünyada iken yapmış olduğunuz ameller sebebiyle miras çıkarıldığımız. Çünkü Demektir ki bu imkanınız olsaydı daha iyisini de yapacağınıza dair biz size hüsn muamele gösterdik. Öyle yapacağınızı varsayarak, yaptıklarınızı yapmadıklarınızı örtecek kadar değerlendirerek, kusurlarını değerlendirmeye almayacak şekilde iyiliklerinizi galip getirerek, üstün getirerek, kusurlarınızı affederek isabetlerinizi, doğru işlerinizi kat kat artırarak mükafatlandırdık ve sizi bu cennete yerler. Mahza Allah'ın lütfu kerim bitti. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ terkülün. Sizin o cennette çok sayıda, çok miktarda meyveniz vardır. Ondan yiyeceksiniz. Sonlardan yiyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'de cennet ve cennetin nimetleriyle alakalı tasvirler, canlandırmalar pek çoktur. Elbette ki bu anlatım bizim idrak edebileceğimiz lafızlar ve seviyeler nedir? Kesinlikle cennet için bize anlatılanlar adeta bir numunedir. Örnektir. Ve cennetteki nimetlerin ifade ise tekrarı yok. Yani sürekli olarak daha güzel, daha güzel, daha güzel olacaktır. Nitekim Bakara Suresi'nin baş taraflarındaki "Kullema ruzikuu minha min semereti rizqan kadu haza allazi ruziqna min qabl ve atu bihi mutashabiha" buyruluyor. Bunun bir manası tefsiri bu şekildedir. Yani onlara her ne vakit meyve türünden bir rızık ikram edilirse diyecekler ki Aa, bu bizim bundan önce rızıklandırdığımız, rızıklanmış olduğumuz şeydi. Bundan bir daha verilmişti bize. Ve utu bihi müteşabiha. O sadece onlara benzer olarak gösterilecektir. Müfessirler diyecekler ki renk ve şekil aynı fakat tadı farklı gelecektir. Cennette nimetlerin tekrarı olmaz derken bunu kast ediyor. Allah'tan böyle bir ikramlarla durur ve siz onu bitiremeyeceksiniz diyor. Minha te'kulu ondan yersiniz. Onlardan o türden yersiniz. Fakat bitiremeyeceksiniz. Bitmez cennetin nimetleri. İlahi lütufların sonu gelmez. Cennet ve nimetleri ve dolayısıyla da cehennem ve azabı sonsuzdur. Ama dünyadaki her şeyin sonu olduğu gibi şu anda bizim bu sohbetimizin de sonu gelmiş oluyor. Önümüzdeki ders iman ve itaat ehlinin mükafatlarının anlatıldığı bu ayetlerden Sonra günahkarlar ve onların ceza yeri olan cehennem ile alakalı ayet-i kerimeler gelecektir. Onları ele almaya gayret edeceğiz. Rabbin nasip ve müyesser kılarsak. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma ve selamun alel mürseli velhamdülillahi Rabbil Alemin.